Müzekkin nüfus, nefislerin terbiyesi, Kutbu'l-Arif'in, Eşrefoğlu Rumi hasretleri, Güzel Ahlak. Güzel ahlak ve tevazu sahibi olanlar sevimli olur. Hak Teâlâ, güzel ahlak sahibi olanı sever. Cenabı Hakk'ın sevgisini Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifinde buyurmuştur. Kıyamet günü mizana konulacak ilk şey güzel ahlaktır. Güzel ahlak bütün amellerden ağır gelecektir. Amelleri güzel olan kişinin yeri cennettir. Ahlakı ve huyu güzel olan biri ölüp kabre konulduğunda münker ve nekir gelir... Ölen kişi dirilip oturur. Karşısında kendine gülümseyen, güzel yüzlü ve güzel kokulu bir takım mahluklar görür. Kimsiniz siz? Benden önce nasıl gelip kabrime yerleştiniz diye sorduğunda şöyle cevap verirler. Biz senin güzel ahlak ve huylarınız. Yaşarken bize sahip oldun. Şimdi kabirde korkmaman ve yalnız kalmaman için biz sana yoldaş olmaya geldik. Kıyamete kadar senden ayrılmayacağız. Kıyamet gününde de bu zat, cennete güzel ahlak ve amelleriyle birlikte girecektir. Güzel ahlak ve tevazu, her gördüğüne yaltaklanmak ve itaat etmek değildir. Belki böyle davranmak münafıklık olur. Zira bu, yüze gülüp riyakarlık yapmaktır. Güzel ahlak ve alçak gönüllülüğü sana tarif edeyim. Bunlar nasıldır öğren? Öğren ki buna göre davran ve bu fakiri de duanda unutma. Bu fakirin ruhuna fatihalar gönder. Güzel oylardan biri dünyada hiçbir yaratılmışı incitmemek, incinmesini istememektir. Allah ona rahmet etsin. Sultan bayezid Bistami Hazretlerine Hak Teâlâ'nın yanında en sevgili, en hakiki mümin kimdir diye sorarlar. Bayazıdi Bistami Hazretleri şu cevabı verir: Hak Teâlaya göre hakiki mümin, yaratılmış hiçbir varlığın kendisinden incinmediği ve hiçbir varlığın incinmesini istemeyen kişidir. Yani bu kişi mazlum ve mağdur olmalıdır. Cenabı Hakkın yanında mazlumların ve mağdurların duasının kabul gördüğünü görmüyor musun? Güzel ahlakın birinci mertebesi mazlumiyettir. Bir diğer güzel ahlak, kimsenin sırrını araştırmamaktır. Bir sırra vakıf olunduğu durumlarda, bunu örtmeye çalışmak, kimseye söylememek gerekir. Görülen aybı örtmek, güzel ahlaktan bir vasıftır. Bir başka güzel ahlak hayâdır. Haktan ve halktan utanmaktır. Boş sözler konuşmamak ve dinlememek, sözünde durmak ve doğru söylemek de güzel ahlaktandır. Kişinin sözü doğru olmalı, yalan konuşmamalı, yanlış anlamalara sebebiyet verecek şeyler söylememelidir. Şeriata uygun olanı konuşmak, şeriata uygun olmayandan hemen geri dönmek gerekir. Bağırarak konuşmamak da güzel ahlaktan sayılır. Güzel ahlakın bir diğer belirtisi de, sözü yumuşak bir şekilde söylemektir. Doğruyu söylemek, konuşulanlara nefsinin arzusunu karıştırmamak, güzel ahlakın özelliklerindendir. Allah için olan dostluğu kıyamete kadar devam ettirmek, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna dost olarak çıkmak, Hak Teâlâ'yı hoşnut eder. Güzel ahlakın kimi belirtileri de şunlardır. Yiyip içmede, giyinmede, durup kalkmada, sözünde, özünde, bütün hareketlerinde haram ve şüpheli olandan sakınmak, ırz ve namusu korumak. Kişi ırz ve namusunu koruduğu gibi, başkasının ırz ve namusunu da korumalıdır. Bütün malını kaybetmek pahasına, kendisinin ve başkasının, ırz ve namusuna zarar verilmesine engel olunmalıdır. Kişi hiç kimseyi çekiştirmemeli, kimseyle tartışmamalı, üzerine gelenleri güzel sözle ikna ederek uzaklaştırmalıdır. Uzaklaştıramıyorsa, onları Allah'a havale etmeli, kimseyle düşmanlık etmemelidir. Güzel ahlakın şubelerinden biri de, dünya için dini satmamaktır. Yalan yere veya gerçek bile olsa yemin etmemektir. İman, din ve Kur'an hakkı için gibi ifadelerle kesinlikle yemin etmemektir. Büyüklere saygıyla ve küçüklere şefkatle yaklaşmalı, akranlarla ise güzel söyleşmeli. Kur'an okuma karşılığında dünyalık alıp, sevabı senin olsun dememelidir. Ücret karşılığında Kur'an okunmamalı. Dünyalık, Dünyevi şeyler kazanmak adına Kur'an okumak, nefsi emmarenin kabul edilmeyen sıfatlarındandır. Şeh Safiye, dünyalık için Kur'an okumak hususunda ne dersiniz diye sorduklarında şöyle cevap vermiştir. Mesela biri bir eve girdi. Çok aç olsa, girdiği evde, elinin yetişmediği yerde bir ekmek bulsa, uzanarak ekmeği alamayacağından, ayağının altına koyacağı bir nesneye ihtiyacı olsa etrafta böyle bir nesne bulamasa nihayet bir musafh-ı şerif ve tanbur bulsa bu kişi ayağının altına musafımı, mı tanburu mu almalı Soruyu soran şöyle cevap verir Musafı ayağının altına almaktansa tanburu alması böylelikle ekmeği alması daha iyidir Bunun üzerine şehsafi. Kur'an-ı Kerim'i ekmek talebi için vesile kılmakla, Tambur'u vesile kılmak arasındaki fark da böyledir. Zira Hak Teala ve ayetlerimi az bir pahayla satmayın ve ancak benden sakının buyurur. Eğer biri dinini sermaye edip satarsa açıkça ziyandadır. Kişiye faydalı olan dünyasını verip dinini satın almasıdır buyurur. Demek ki Kur'an-ı Kerim'i dünyalığa vesile kılmak dinini dünyaya satmakmış. Bundan sakınmaksa güzel ahlakın bir gereğidir. Güzel ahlakın bir tecellisi de kimsenin hataya düşmesini dilememektir. İhtiyacı olanı bulunca yardım etmek... Yetimlerin başını okşayıp karınlarını doyurmak, garip ve fakirlere selam verip hatırlarını sormak ve açları doyurmak, güzel ahlakın gereğidir. Sofrasını herkese açmak, yedirmekten kaçınmamak, Allah'a tevekkül edip, aç kalacaksam kalayım, yeter ki başkası aç kalmasın diyebilmek. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını, İmkan el verdikçe karşılamak. Hakki hâla kıyamet gününde böyle yaşayanların ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim din kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da kıyamette onun yetmiş türlü ihtiyacını giderir. Komşularıyla iyi geçinmek de güzel ahlaktandır. Onlarla karşılaşıldığında hal ve hatırlarını sormak, yardım edebileceği hususlarda yardımcı olmak, kokusu yayılan ve iştah kabartan yemekleri komşulara ikram etmek. Eğer bu yemekleri tattırmazsa zalimlerden olur. Evde yalnız başına yememek, sofrada, gariplere de yer açmak güzel bir ahlaktır. Güzel ahlakın işaretleri çoktur. Bu işaretlerden biri de, Çağrılan yere muhakkak gitmek, davete icabet etmektir. Tabii ki şeriatın hükümlerine aykırı bir yer ve durum olursa gitmemek gerekir. Bir de misafir olarak gidilen yerde baş köşeye göz dikmemek lazımdır. Dervişler misafirlikte önlerine getirilen sofranın sadece kendi tarafına el uzatır ve yemeği beğenmezlik etmezler. Davet edip buraya getirdiler ancak hizmette bulunmadılar demek doğru değildir zira öne konulan lokma helalse yağlı veya yavan olmuş hiç önemli değil davet ettiler ancak baş köşeye oturtmadılar ve iyi ağırlamadılar deyip kibirlenmek yanlıştır hep meskenet üzere olmak gerekir resul-i ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur ''Allah'ım beni miskin olarak yaşat ve miskinler zümresiyle haşret.'' ''Ey kardeş, mizanda ilkin teraziye konulacak güzel ahlak yukarıda altı çizilenlerdir. Bu ve bunlara benzeyen iyi huylar. Bunlardan kimilerini kitabın başında anlatmıştık. Hakkı talep eden hakiki aşıklar... Hakkın rızasını isteyenler böyle bir ahlakla ahlaklanmıştır. Meşayihin yanında bulunup hizmet eden sadık müritlerin bu huylara edinmeleri elbette gerekir. Burada hayvan gibi yaşamak insana yakışmaz. İnsan sadece şekilden ibaret değildir. Insandan maksat güzel ahlaktır. Edebin ve marifetin kemaline ulaşmaktır. Hak Teala Tahrim Suresi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 Ulema bu ayet-i kerimeden muradın nefsinizi ve ailenizi edeplendirin dersi olduğunu söylemiştir. Edep müminlerin hepsine şarttır. Özellikle meşayihin huzurunda müritlerin şeyhin edebiyle edeplenmesi gerekir. Meşayihin gönlüne ancak böyle girilir. Müritlerin, meşayihe karşı edebi şöyle olmalıdır. Şehle mürit, aynı sofrada yemek yememeli, şeyhin huzurunda fazla oturmamalı. Mürit, mürşidinin oturduğu yere oturmamalı, şeyhin bardağından su içmemeli, şeyh vefat ettiğinde veya boşandığında hanımıyla evlenmemeli, şeyhin hırkasını izinsiz giymemeli, abdest almadan şeyhi ziyaret etmemeli. Birkaç şeyi abdestsiz yapmak edepsizlik sayılır. Kur'an-ı Kerim'i tutmak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret etmek ve Allah dostlarının huzuruna çıkmak. Allah'ın dostlarından evliyanın ayağını öpmek veya onları abdestsiz ziyaret etmek edepsizliktir. Evliyanın gönlü Kabe hükmündedir. Zahiri Kabe'ye Kabe-i Halil'i Gönül Kâbesine ise Kâbe-i Celâli denir. Zahiri olan Kâbe'yi Halil İbrahim aleyhisselam taş ve toprakla inşa etmiştir. Bunu ziyaret edenin bedeni ateşten kurtulur. Evliyanın gönlü ise Kâbe-i Batındır. Bunu ziyaret edenin hem bedeni hem de canı ateşten kurtulur. Kaldı ki dostlarla buluşma yeri de Gönül Kâbesidir. Nitekim Mevlana Celaleddin Rumi kuddisse sırru şöyle der: Siz ey hacca giden insanlar, neredesiniz, nerede? Sizin sevgiliniz buradadır. Geliniz, hep birlikte geliniz. Şeh Safi Hazretleri bu beytin manasını açıklarken şöyle der: Yeryüzünde iki Beytullah vardır. Biri Bildiğimiz Beytullah'tır. Üzerlerine farz olunca insanlar bunu ziyaret edip tavaf ederler. Diğeri ise gönüldür. Beyt'te çağrılan birinci Kabe'yi ziyarete gidenlerdir. Onlara İslam'ın şartlarının yerine gelmesi birinci Kabe'nin ziyaret edilmesine bağlı olduğu gibi marifetullah'a ermek için de gönül Kabe'sinin ziyaretinin gerekli olduğu söylenmektedir. Beyt'in manasını toplayıp şöyle diyebiliriz. Ey marifetullahı talep edip hakkı isteyenler, gönül Kâbesine gelin, marifetullahı buradan talep edin. Hakkı talep etmek uzun mesafeleri aşmakla olmaz. Hak ile Bakara Suresi 186. ayeti kerimede şöyle buyurur. Kullarım beni senden sorarlarsa, gerçekten ben yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Mertler oturdukları yerden sefere çıkmadan hak talebinde bulunur. Namertlerse gezer, arar ama bulmazlar. Maşuk duvardan duvara gölge gibi akseder. Sense deryada sersem sersem maşuk arayıp duruyorsun. Hakdi ala kula kuldan yakındır. Bağda bahçede şaşkın ve başı dönmüş halde dolaşarak vuslat asıl olmaz. Kendine perde oluyorsun. Kendini ortadan kaldır ki visale eresin. Şu beyitte Allah ona rahmet etsin. Şeh Fahrettin Iraki'ye aittir. Varlığın delilidir. Yakın olan her mevcut. Can ve canan, gönül ve din, her ne varsa hep odur. Demek oluyor ki, evliyaullah, abdestsiz ziyaret edilmez. Bu edepsizlik sayılır. Şeyhiyle beraber yürümek durumunda kalan müride düşen, onunla yan yana düşmemektir. Mürit, şeyhinin gerisinde yavaşça yürür. Şeyh, gel, önümde yürü dediğinde emri üzre yürümek gerekir. Bunda da hikmet vardır ki bunu ancak ehlinden isterler. Mürid mürşidine çok hürmetkar olmalıdır. Bu bir edeptir. Şeyhinin evlatlarına, kölesine, hizmetçisine, hatta atına ve hayvanlarına hürmet gerekir. Hürmetsizlik edepsizliktir. Ve edepsiz, Maksuduna ermekten yoksun kalır. Zira Hak Teâlâ, azametiyle, bu salihlere hürmet eder. Onlara hürmeti sebebiyle, hayvancıklarına da hürmet edilmesini ister. Ashabı kefin Kehfin köpeğini, Salih Peygamber aleyhisselamın devesini, İbrahim Peygamber aleyhisselamın buzağısını, ''İsmail Peygamber Aleyhisselam'ın koçunu, Yunus Peygamber Aleyhisselam'ın balığını, Üzeyir Aleyhisselam'ın eşeğini, Süleyman Aleyhisselam'ın karıncasını, Muhammed Mustafa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesini bilmez misin?'' Mukatil rivayetinde bu hayvancıklar salihlere hizmet edip kendilerine yoldaşlık ettiği için Hak hala, bunları cennetine koyar, bunlara hürmet ve izzet eder. Böylelikle diğer hayvanlar da bunlara özenir der. Sen ki insanlık iddiasında bulunursun. Salihlerin hürmetini bilmediğinden kendilerine tabi olanlara da hürmet etmezsin. Bir de kalkıp müritlik iddiasında bulunursun.